Bir şahsa para verip geri alırken faiziyle alan bir kişi daha sonra bu almış olduğu faiz yüzünden pişmanlık duysa, almış olduğu faizi kendisine geri götürüp iade etmek şeklinde mi telafi eder? Yoksa ondan helallik dileyerek mi telafi eder? Bunun cevabını ben açıklayacağım. Her ikisinde yapacak, aldığı parayı öncelikle iade edecek, ondan sonra tekrar helallik dileyecek ve her ikisi de Allah'tan aff tevbe edecekler. Cenab-ı Hak faizden müjdere evet. uzak ailesin inşallah. Çünkü ekul <gül> akelur riba ve mukiluhu. Zeba faizyen de yediren de herkesle cehennemliktir burra Yani sadece alan için problem yok, Tabii. için de. Eyvah. faiz vermeye de razı olmak Allah'ın emrine isyan. Yani almayı istemek Allah'ın her ikisi de isyan halindedir. Evet. Teşekkür ederiz Kemal hocam. Sağ olun.